Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Bugün eee Kur'an-ı Kerim'de müsafın birinci suresi olan Fatiha suresi ile ilgili tefsir dersimize hoş geldiniz. E, bu dersimizde inşallah öncelik her zaman olduğu gibi öncelikle Fatiha'yı e, hocamızdan dinleyeceğiz sonra başlayacağız. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhim Velabdallin Sadakallahul Azim Sevgili Kadişem Müttesir suresinden sonra Mekke'de inen Fatiha suresi Musaf-ı Şerif'te de birinci süre olarak yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e başlarken ilk sure olarak açış yapan, açan manasına Fatiha denmiştir. Birçok adları vardır. Bu adlardan birisi Ümmül Kitap. Kitabın annesi esası mahiyetinde mana verilir. Bir diğer manası ya da ismi El Esas ee, ana hatlarıyla İslam'ın anlattığı için bu ismi alır veyahut da el vafi el vafiye el kafi el kafiye şeklinde ya da sebul mesani e, birçok sırları hazineleri e, ifade eder manasında el kenz yine hazine manasında dolayısıyla bu isimlerden hangisiyle anılırsa anılsın burada kastedilen Fatiha suresidir Peygamberimiz s.a.v. Fatiha'yı okumayanın namazı olmaz buyurması da dikkatimizi çıkması gerekir. Fatiha namazların bu sebepte her rekatında okunur. Manası itibariyle Fatiha en büyük dua ve münacattan müteşekkil bir süredir. Ayrıca bu sürede kulluğun yalnız Allah'a yapılacağı e, yardımın ancak Allah'tan E, isteneceği hususu doğru yola varmayı ve doğru yolun e, ne olduğuyla ilgili e, ayetler burada görmekteyiz. Doğru yol nedir? Nasıl bir doğru yol e, bize gösterilmiştir? Bunu anlamak için birkaç metot vardır. Birisi sıfatlar, örnekler, vazifeler itibariyle tanıtım yapılır, anlatılır. Diğeri ise örnekler verilerek, burada Cenab-ı Hak örnek verilerek, salih ve peygamberlerin yoluna şeklinde ifadeyle bizi anlatmıştır. Bu sürenin başında besmele var. Aralarında İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullah Aleyhin de, bulunduğu bir grup Fakihe göre, Besmele Fatiha'dan diğer sürelerden bir ayet Evet Değildir sadece Nemil Suresinin 30. ayetinde geçen Besmele ayettir. Diğerleri Sürelerin başlarında diğer sürelerin başındaki geçen Besmele e, teberrüken yazılmıştır. namazda onun için okunmaz. Aralarında İmam Şafii rahmetullahi aleyh'in bulunduğu diğer bir grup fakirhe göre ise Besmele, Fatiha ve diğer sürelerin ilk ayetidir. Bu yüzden Şafiiler de Besmele'yi namazda sesli olarak okurlar. Bu ihtilafın olmasından dolayı da e, Hanefi mezhebinde de her ne kadar böyle fetva verilse de sesli okuma yerine sessiz okumayı daha doğru görmüşlerdir. Bir hadis-i şerifte besmele ile başlamayan her işi güdük ve bereketsiz olduğu buyurulmuş. Bu sebeple Müslümanlar bütün işlerine Besmele ile başlar. Naht suresinin 98. ayeti kerimenin gereği Kur'an'ı okum okumaya başlayınca evzu besmele çekmek gerekir. Evzu Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bunu okumak gerekir. Sevgili kardeşlerim, Uzu ya da istiaze diyebildiğimiz bu dua aynı zamanda bu e, Kur'an okurken okunması şarttır veyda Kara Kuran'ı Fean bil ayeti kelimesi de bunu ve bu açıdan her Kur'an'ı okumaya başladığımızda Eûz-i Besmele'yi çekmek suretiyle şeytani vehim ve vesviselerden kurtulmuş oluruz. Bu sürenin ile ilgili gerek yalnız başımıza Elhamdülillah şeklinde ifade edilen hamdin, gerekse bütünüyle Fatiha Suresi'nin değeri, müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadisler mevcuttur. Zikrin en üstünü La İlahe İllallah, duanın en yücesi de Elhamdülillah bu rivayetlerden birisidir. Tirmizi'de dua bahsinde geçen bu hadis-i şerif, Allah'a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür. İbn-i Mace nikah bahsinde geçen diğer bir hadis-i şerifte böyle zikredilir. Allah'ın Resulü Ebu Said bin Mualla isimli sahabiyle Kur'an-ı Kerim'deki en büyük süreyi mescitten çıkmadan bildireceğini ifade ederek şöyle buyurmuştur. Sonra da bunun Fatiha olduğunu açıklamıştır. Buhari Fezail'in Kur'an'da böyle geçer. Yine birçok sahih hadiste Fatiha suresinin şifa olduğu açıklanan cebayetler mevcuttur. Daha sonra Fatiha suresinin yani sohbetin tefsir dersimizi sonuna doğru şifa hangi şeylere, hangi amaçla şifa niyetiyle okunacağına dair Birkaç tövbe de inşallah ilaveten anlatırız. Sevgili Kadış'a Bismillahirrahmanirrahim Eûzü ile birlikte söylenmiş olduğunda daha tesirlidir. Eûzü veya istiaze diye bilinen bu cümle Eûzü Kur'an-ı Kerim'de ayet, yani her ayetin öncesinde okunması şekliyle bir ayet olmayıp, dua şeklinde okunduğu için, istihaze duası diye, Kur'an-ı Kerim'in sade besmele ile başladığını görürüz. Nahl Suresi 98. ayetinde de buyurulduğu gibi, Kur'an okuyacağın vakit, metnini az önce okudum, o kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının, Ayetinin mucibince evzu önce sonra besmele okunur. Asıl şeytanın asıl adı İblis. Allah'ın Adem'e secde et emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğu iddiasında bulunan ve bunu bu iddiadan dolayı da secde etmeyen kovulan, sürgün edilmiş olan o şeytanı şerrinden Allah'a sığınma anlamına gelir. Eğer biz şeytandan sığın, Allah'a sığınmazsak şeytan kendine uyan diğer cinleri ve insanları da kullanarak vazifesini yapmaya çalışacaktır. Bizi de Allah'tan uzaklaştırmaya gayret gösterecektir. Ancak Allah'a iman eden Ona dayanan ve güvenen müminlere şeytanın zarar vermeyeceği ve onlara hükmünün geçemeyeceği ile ilgili ayetlerde Enam 112 ve Nahl suresi 98'den 100'e kadar bu müjdeyi vermiştir. Ayet-i kerime bu süredeki Birinci ayet kerime olarak ele alırsak genellikle son zaman Kur'an yazı e, basmalarında e, matbaalardan çıkan Kur'an-ı Kerim'in e, genellikle besmelenin ayet olan şekliyle yazıldığını görüyoruz. Yani İmam-ı görüşüne göre yazıldığını görüyoruz. Bu itibarla ele alışsak Bismillahirrahmanirrahim başlı başına bir ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin Başlı başına bir ayet şeklinde okuruz. Eğer öyle olmadığını düşündüğümüzde ise Besmele ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin bir ayet diye yazılır. Evet sevgili kardeşlerim, Besmele manası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman kelimesi, iyi olsun kötü olsun, mümin olsun kafir olsun, Ayrım yapmadan, dünyada nimetini herkese veren ve ver, vererek yaratan, yarattığına bu donanımı sağlayan Allah demektir. Hem yaratıp sonra hayatını zora sokmak, dara sokmak yakışmaz. Bu açıdan hem kafir, hem münafık, hem şeytan, hem ins, hem cini çeşitli donatımda ve istedik dünyevi isteklerini yerine getirerek onun hayatını idame ettirir. Çünkü o Rahman'dır. Rahim ise ahirette nimetlerini sadece müminlere veren manasınadır. Aynı zamanda da Cenab-ı Allah dünyada herkese nimet verdiği halde kendisine inananlara ahirette özel muamele yapacak olması manasınadır. Kur'an'da geçen Rahman ve Rahim kelimeleri e, bu manalarda kullanılmıştır. Yine müfessirlere göre Kendilerine lütuf ve ihsanda bulunulan kimseler, peygamber ve onların yolunda gidenlerdir. Gazaba uğrayan Yahudi veyahut da bazı sapık Hristiyanlar diye Gayr-il aleyhim ve reddali'nin bölümünde izah edilir. Sevgili Kadişem, buradaki Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu kelimenin kendisinde bizati büyük bir sır büyük bir anlam yüklüdür. Çünkü Rahman ve Rahim gayib aleminin anahtarı kelimelerdir. Ya da bu dünyadan Allah'a ya da Allah'tan bize gelirken iki alemin mülk ve meleküt aleminin kapılarını açan anahtarlar özelliğine sahiptir. Belki de makam olarak en yüksek makamı ifadedir Onun için Allah çok sevdiği yüce makama çıkarttığı kullarına ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen diye devam eder. Kendisini Rahman'ın kulları diye över. Ayrıca Rahman elrahmanu alel arşisteva diye buyurulurken yani mülk ve meleküt ademli Köprü vazifesindeki bir esmanın tecellisi ve arşın süsü diye ifade edilir. Bu açıdan Rahman Allah'ın bütün sıfatlarını içerisine alan, ondalık ifadesi olan, belki de yüzdelik ifadesi olan diğer isimlerin tecellisinde kendisinde bulunduran bir isimden, zati isimden bahsedebiliriz. Rahim de Allah'ın sıfatını muhasebesini, mülkünü, onun hakimiyetini ifade eden ve sorgulamayı ifade eden, merhamet dolu ve adaletiyle muamele edeceğini anlatan bir diğer sıfat isimlerindendir. Böylece Allah'a, Allah'ın Allah ismini, Allah'ın zatına götüren yolun, Rahman ve Rahim'den geçtiği önce bir muhasebe, sonra da sonsuz bir nimet, ile karşılaşılacak ve sonra da Zat-ı İlahiye bizi götüren doğru yolun ifadesi Bismillahirrahmanirrahim ile anlaşılır. Elhamdülillah Elhamdülillah kelimesi başlı başına bir ifadedir. Burada Hamd Allah'a mahsustur. Allah her türlü hamde, zikre, şükre sahiptir ve ona layıktır. Bu cümle kendi ifadesiyle, kendi e, hamd ve e, şükür ifadesini verdiğimizde, bu manayı verdiğimizde bu ifade başlı başına dinin esasını te temsil eder. Bütün dinin kuralları, müjdesi, emirleri, tenziri, ne şekilde ele alırsak alalım, hepsinin tek bir, nihai tanımlaması vardır. Bu da elhamdülillah içerisinde. Tevhidden sonra, besmeleden sonra, kuldan Allah'a gidecek en güzel ibadet bu ifadedir. Elhamdülillah. Onun için Cenab-ı Hak her namazda böyle bir hamd ile Allah'a yaklaşmayı ve ibadetlerimizi de bunu kullanmayı bu şuurda bir ibadeti bizden istemiş olduğunu anlıyoruz. Bize Allah'a yaklaşmanın, kulluk etmenin nasıl olması gerektiği, hangi ifadelerle ona bunu ifade etmemizi gösteren bir ayet. Allah'a hamd olsun. Bütün hamd, Bütün benim, bütün varlıkların yapmış olduğu hamd aslında Allah'adır. Olması gereken budur. O Allah ki alemlerin Rabbidir. Alem, Allah'ın sıfatlarının tecelli ettiği varlıklardır. O varlıklara baktığımızda Allah'ın rububiyetini yaratı, yaratılış olarak O'nun gücünü ve O'na muhtaçlığımızı, O'na kulluğumuzu ifade eden bir kelime. Rab kelimesi, bu yarattığı varlıkların hayatını idamesinde, yönlendirilmesinde, devam etmesinde mühim bir kelimedir. Buna rububiyet veyahut da uluhiyet veyahut da tevhid şeklinde farklı açılardan, ifadeler mümkün olsa da bu ayetin Allah ile kul ilişkisini ya da varlıklar ilişkisini rubbiyet açısından ele alan bir ayet. Bunun manası aynı zamanda şudur. Sadece yaratan değil, yarattığı varlıkların hayatını sürekli olgunlaştıran, devamını sağlayan ve onları çeşitli hayatın evre ve mertebelerinde katkıda bulunan hayatını devam ettiren anlamı taşır. Rab kelimesi e, bir isim sıfat iken daha sonra müsemma sıfat haline gelmiş. Yani mürebbi manasında bir isimdir. Bütün varlıkların mürebbisi, mürebbi hakikisi Allah'tır. Onun için ona hamd olsun. Hamdlerimiz, bütün varlıkların hamdi ona olsun. Bazı yorumcular, tefsir sahipleri, hamd kelimesiyle Ahmet, Mahmut Muhammed, kelimelerin kökünün aynı olduğundan hareketle şöyle bir model ifadenin burada gizli olduğunu anlatırlar. Şöyle ki, Alemlerin, bütün varlıkların gerçek mürebbisi Allah'a Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı zirve noktadaki bir hamdi örnek alın, öylece hamd edin anlamının burada müşir olduğunu, gizli olduğunu anlatırlar. Bu da fil hakika İslam'ın gelişi. ve ayetle da uygunluk gösteren bir tefsir olur. Er Rahman er Rahim. Bu iki kelime besmeledeki Rahman ve Rahim'le aynı olması, aynı manaya sahip olmasına rağmen bunun ik arasında iki tane fark vardır. Birisi Allah'ın sıfatları halinde Rahman ve Rahim ve ona dayanmak ilsakıyla birlikte bitişiyle birlikte bir yoruma ifadeye sahipken diğeri alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve onun Rahman ve Rahim'e Rahman ve Rahimiyeti eee konusu ele alınır ve sıralamada 3. ayet olarak diğer sıralamaya göre ikinci ayet olarak karşımıza çıkar. Bunun bir anlamı hamd den sonra gelen ya da hamdden önce gelen bir Rahman ve Rahim sıfatlarından söz ediyor oluruz. Bu ne demektir? Yani Rahman ve Rahim'in gerek bu dünyada ve gerekse cennetteki bütün tasarrufu, tecellisi Esas zat-ı ilahiyye'ye bağlanma ya da onun cemalini görmek rızasına erişmeden önceki bir tecelli oluşudur. Yani kul Allah'a yakınlaştığı anda esas besmeledeki Rahman ve Rahim'den bir önce tekrar bir bolluk, tekrar bir muhasebe ifade eden rahmetten bahseder. Eğer ki bunu ruhun bedene girişi olarak düşünecek olursak Allah'tan bu dünyaya gelen ruhlar henüz canlanmadan önceki bir merhaleyi ifade eder. Besmele her türlü canlı ki dünya alemimizde henüz daha efendim bir akıl ve şuur ve irade sahibi değilken, ölü canlılar halindeyken bu sırra sahiptir. Ne zaman canlanmış, kendi varlık bilinci oluşmuşsa ondan sonraki tecellisi ikinci bir defa daha Rahman ve Rahim, bolluk, bereket ve şifa ona tecelli edecektir. Dolayısıyla yokardan aşağı doğru inişte iki defa bir ilahi koruma altına alındığını ana rahminden hareketle canlandıktan sonra dünyaya gelişi ve 15 yaşına kadarki dönemi bir Rahman ve Rahmaniyeti ile korunmuş olduğunu Rabbul Alemin'i ruh alemindeki ve dünyaya geldikten sonraki iki defa tecellisinden söz edebiliriz. Diğer bir anlatış şekliyle kul Allah'a bu dünyadan göçüp ruhu Allah'a gideceği zamanda da bu iki defa Rahman ve Rahim'in tecellisi ile karşılaşacağını müjdesini verebiliriz. Böylece işaret yolu tefsirleri de yaptıktan sonra dördüncü ayet-i kerimede Malik-i yevm Din, Din gününün sahibi olan Malik, din gününün sahibi bu manaya göre din muhasebe ve hesaba çekilme nimetin sorgulanması anlamını taşır. ceza gününün tek sahibi olan Allah bütün insanlığa, vağlıklara soracak. Limenil mülkü'l yevm. Bugün bütün mülk ve mülkün sahibi kimdir? Bu sorusuna verilecek cevabın Lillahil vahidil kahhar. Her şeyi kahredebilen, hükmünü geçerli kılan Allah'tır, bugün hükmün tek bir sahibi vardır, o da odur diye anlayabileceğimiz, tefsir yapabileceğimiz din gününün sahibi olan, rahman ve rahim olan, alemlerin Rabbi, mürebbisi olan Allah'a hamdolsun. Dikkat bürülürse, Rab kelimesi yerine, yaratıcı kelimesi ya da başka kelimeler seçilseydi, biraz daha uluhiyet ve e, tevhidi uluhiyet mertebesinde bir ifade olacaktı. Cenab-ı Hak kula yabancı olmayan kulağına hoş gelen kalbine yakın olan kelimeler seçmiş ve bunun yerine Rabbül Alemin ya da Rabbül Alemin diye gelmiş olması ayrıca bir sevgi ve iltifatın ifadesidir. اِيَّاكَ نَعْبُدُ Okunuş olarak doğru okunuş böyledir. Yani اِيَّاكَ نَعْبُدُ şeklinde okunduğu zaman mana pek anlaşılmayabilir. Bu açıdan bazen namaza da zarar verebilir. Doğru okunuş اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ نَسْتَعِين şeklinde olmalıdır. Manası اِيَّاكَ sana na'budu ibadet ederiz ve iyyâke yine sana nesta'in yardım talebinde bulunuruz, istihanede bulunuruz. Yardımımız da, dileme, dua, arzumuz da, hepsi sanadır ve kulluğumuz da. Buradaki iyyâke mef'ul zamiri e, fiilden ve failden önce gelmiş olması ayrıca bir manaya kesinlik kazandırmıştır. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz ifadesini burada tefsir olarak, meal olarak vermek belki daha doğrudur. Burada gördüğümüz gibi Nabud'i her ne kadar şekli ibadetler gibi anlaşılsa da burada kastedilen niyet ibadetidir. Yani Nâbud'u Allah'a hamd etmekten, niyetimize kadar, şekli ibadetten, fiili ibadete kadar ve gizli gönüldeki yatan aslan diyebileceğimiz sinelerdeki gizli niyetlerden tutun, dışarıya vurduğumuz ve sosyal hayata kadar hepsinin Allah'a olan ilişkisini doğru olması ve bunun doğru yapılmasını, istendiğini görüyoruz. Ve Cenab-ı Hak bize böyle dua edin. Yani Allah'a kulluk ederiz. Kulluğumuz ancak O'nadır. Burada kulluk e, nabud-i ibadet manasında ve o zaman rükûmuz, secdemiz bizim ancak Allah'adır. Duamız, yardım talebimiz ancak Allah'tandır şeklinde bir ifadeyi ortaya korken bir diğer anlamıyla da şöyle yorumlayabiliriz. İbadetteki ihlas ve beklentideki e, samimiyet ihlaslı bir şekilde ilahi emirlerin yerine getirilmiş olması mertebe olarak yüksek bir mertebedir. Ve bu yüksek bir mertebeden sonra Allah'a gidileceği. Yani azıcık dahi e, sebeplerin büyütülerek Allah'ın uluhiyetine, rububiyetine ortak koşulması istenmemektedir. Sebepler büyütülmemesi ve tam manasıyla bir tevekkülün, burada gizli olarak anlayabiliriz. Tam bir tevekkül ile işe başlamak, sebepleri tedebbür ederken, tefekkür ederken, kullanırken gerçekte Allah'a yönelmiş olmak, tam tevekkül etmek ve kulluğumuzu tam bir şekilde ona yapmak. Beden itibarıyla cemaat oluşturursak birileri imam olabilir, lider olabilir, başkan olabilir, sorumlu olabilir ama esasında ise esas ibadetin melceyi makamı itibarıyla Allah'tır. Ondan başkasına tevekkülümüz olmaz. Ondan başkasına rükumuz olmaz. Ondan başkasına secdemiz olmaz. Böyle bir ihlas e, bizden yani ihlasın en yüksek seviyesi istenmiştir. Bundan sonraki gelen ayette hayırlı istikamet sırat-ı müstakim üzere olma ve hidayetin tanımı olarak gösterilmiştir. Hidayet nedir sorusuna sırat-ı müstakim ve istikamet üzere olmak. İstikametle müstakim, aynı kökten gelen kelimedir. İsimden fiil, fiilden de isim türetebiliriz. Dolayısıyla bir yola girmiş olmak istikamet olmadıkça o hidayet olarak kabul edilmiyor. Ancak bir yola gidecek, sonra istikamet gösterecek, sürekli ve devamlı o yolda olmamız, devam etmemiz durumunda bir hidayetten bahsedebiliriz. Bunu şöyle anlatabiliriz. Yani sürekli yaptığın işte bir ilim ve irfan oluşacaktır. Sürekli depolanma durumunda bir bilginin ya da bir enerjinin sonra onun insanlar tarafından kullanılabilecek ve yararına, istifadesine sunulabilecek bir güç haline gelmesine burada hidayet diyoruz. Böyle bir hidayetiniz yoksa Böyle bir gücünüz yoksa, böyle bir sürekli is hayırlı istikametiniz yoksa orada bir sırat-ı müstakimden bahsedemeyiz. Sırat köprü manasını verirken, bir yol manası verirken iki farklı tehlike uçları da vardır. Birisi bulunduğumuz yer, diğeri hedeftir. Bulunduğumuz yerden hedefimize gidebilmek için iki ayrı dağ örnek gösteririz ve bu iki ayrı kıtayı birbirine birleştiren bir köprüden bahsedebiliriz. Elbette burada bir istikamet gösterilmesi büyük bir gücün neticesinde hidayet üzere olabileceğimiz, hedefimize kavuşabileceğimiz anlaşılabilir. Bu açıdan değerlendirirsek hidayetin ne olduğuyla ilgili açık bir ifade gösterilir ve böyle anlatılabilir. Bunu daha yoğun güzel bir et tarzda anlatmak nasıl olur sorusuna 6. ya da 7. ayet-i kerime açıktan cevap veriyor ama verirken bir model üzerinden anlatım tarzı seçiliyor. Ayet-i kerime de sıratalle dine aleyhim gayr-ı mardub aleyhim ve'd dalli. Üzerlerine nimetini bolca verdiğin insanların gidişatı ve onların sırat örneği örnek gösteriliyor. Bugün insanlar herhangi bir yere köprü yapılacağı zaman bir model alırlar. O yaptıkları, yapacakları o köprüler, o model üzerinden tasarında bulunur. Sonra da onu plan ve projede uygulamaya korular. Bunun gibi biz de eğer ciddi bir yolda ciddi bir engeli aşmak istiyorsak bir model anlayışı örnekler üzerinden daha kolay meseleyi kavrar ve anlarız. Cenab-ı bize bu bizim anlayacağımız tarzda yaklaşarak nimetini bolca verdiğim iman, hidayet hamd ve Allah'a yakınlık adil olma bu örnekler üzerinde birilerini örnek model olarak gösteriyor bu da nedir? peygamberler peygamberler salihler iyi insanlar, adil hükümdarlar salih müminler bunların yolu sizin örnek model alacağınız yollar olması gerekir yalancı bir ülke, yalancı bir toplum, sürekli faiz işleyen, faizle e, büyüyen bir toplumu model göstermiş olduğumuzda biz de faiz yapacağız. İç, e, her iş yaptığımız işte faiz kullanacağız. Ya da yalancı bir toplumu örnek aldığımızda yalana doğru gideceğiz. Ama burada salih insanlar, doğru insanlar, adil insanlar, zulmetmeyen, haksızlık yapmayan insanlar başında peygamberler, salih insanlar, evliyalar, alimler, bunları gösteriliyor. Ancak diyor, bu e, telbis olabilir. Yani birileri salih gibi görünür, arka planda onlar adil değil, salih değil, kötü amaçları olanlar olabilir. Bunlara karşı dikkatimizi çekiyor. aleyhim <gülüyor> Üzerine Allah'ın gadabının olduğu bildirilen grup, ülke, anlayış, fikir, İşte onları model almayın diyor. Allah'ın gadabını çekmiş davranışlar, sıfatlar, bunu yol edinmiş insanlar, sistemleri kendinize hidayet yolu olarak seçmeyin. Ve reddalliğin yoldan çıkmış, hem kendisi sapık yola girmiş, hem de birilerini yoldan çıkaran anlayış sahibi insanlar. Bunlar kendileri doğru yolu bilseler de Başkalarının doğru yola gitmesini istemeyen grup insanlardır. i̇bn Abbas'tan yapılan bir rivayette bunu mağdub olan grubun bir takım Hristiyan gruplar ve dağalliğin olan grubun da Yahudi gruplar olduğu üzerinde rivayetler vardır. bu Ortak özellikleri itibariyle bunlar haktan görünüp ama hak yoldan insanları sapıttırmak ve onların kötü yola düşmesine yarayacak yollar, imkanlar ve yerler sağlarlar. Kumar yerleri, yasak eşyaların satımı ve illegal işleri yapmak gibi bu yanlış yollara Müslümanların gitmesini isterler, bundan gurur duyarlar. Sonra onları kurtarıcı edayla kendi istekleri amaçları uğrunda kullanmak isterler. Bu şekilde şeytani yollar vardır ve bunlara karşı uyanık olmamızı istendiğini bu ayet-i kerimede görüyoruz. Şöyle özetleyerek tekrar tefsirsiz mal şeklinde Kur'an'ın bu suresini verecek olursak, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla hamd, ölme, övülme alemlerin Rabbi Allah'a mahsutur. O Rahmandır, o Rahim'dir. Ceza gününün sahibidir. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna, gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil. Amin. Sevgili kardeşler, bir hususu da burada izah ettikten sonra, bu sürenin şifa yönüyle ilgili birkaç rivayetiyle Bu tefsir dersimizi bitireceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Besmele'den ve 6. ya da 7. ayete kadar bölüm aşağı doğru sıralama ruhun yeryüzüne inişiyle ilgili bir sıralama usulüne sahiptir. 7. ayetten 1. ayete kadar ki sıralamaya dikkat edersek bulunduğumuz alemden ruhun Allah'a o ruh alemine gidişiyle ilgili makam sıralamasına sahiptir. Bu ilginç yorum. 7 ayet oluşu ve insanların da 7 tabaka ve buldu, bulunduğumuz dünyanın da 7 tabaka, tavafın 7 tabaka, 7 tavaf ve bütün varlıklardaki haftanın 7 olması gibi bu sıralama denklemini de bir arada düşünürsek burada düşünülmesi gereken, tekrar yorum yorumlanması gereken, tefsire tabi tutulması gereken işaret tefsirleri söz konusudur. Birçok ehli tasavvuf tefsirlerinde bunu zikretmiştir. Bu konuda oralara müracaat etmeniz doğru olur. Sevgili Kadişem, Fatiha'nın üzerine birçok havas ilmi geliştirilmiştir. Fatiha Suresi'nin birçok havası celilesi vardır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Fatiha Suresi hakkında bir kısım bir, bir bir kısım bir takım rivayetler Kur'an-ı Kerim'in e, şifa yönünden en zengin suresi olarak bakılır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatarken Fatiha suresiyle beraber İhlas ve muhafaziyetten surelerini okuyan kimse ölümden başka her şeyden emin olur ve korunmuş olur buyurulmuştur. Ayrıca yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şifa olarak Fatiha suresi size yeter. Ölümden başka her türlü hastalığa şifadır. Yine İbni Abbas radıyallahu anh'tan yapılan bir rivayette bir gün Hasan bin Ali rahatsızlandı radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki vahiy ilahi nazil olduğu için içinde F harfi olmayan, içinde F harfi olmayan Fatiha-i Şerifi kırk defa bir kase suya okusun, o su ile Hasan ellerini yıkasın, ayaklarını yıkasın. Yüzünü, başını ve vücudunu her tarafını yıkasın. Allahu u Teala Hazretleri onu her türlü dertten, hastalıklardan şifaya kavuşturur buyurdular. Yine Hazreti Ali Efendimiz'den yapılan bir rivayette, Fatiha Suresi'nin aşağıdaki tertip üzere, günde bir defa okuyan kimsenin dünyevi ve uhrevi muradı hasıl olur. Bu konuda detay olarak konuşulmuş. inmiyoruz ne olduğuyla ilgili ama sizlerin araştırması için Fatiha Suresi ile ilgili birçok rivayetlerin var olduğunu görecek ve onu okumanızı okumanız durumunda da fayda e, sağlayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Sevgili Kadişe Bugünkü tefsir dersimizde Fatiha ile ilgili bazı incelik sırlar ve şifa yönüyle ilgili de bölümlerden tefsirimizde Katkıda bulunmaya çalıştık. Allah'ın selamı, sevgi ve muhabbeti üzeriniz olsun. Esselamun